Tedbirini terk eyle, takdir hüdanındır. Sen yoksun o benlikler hep vehmü Birden bire bu aşkı, bu tüffe bulanındır. Devran olalı devran, erbabı safanındır. Aşıkta keder neyler, gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden, söz piri müdanındır. Hayırlı akşamlar, bir can veren Pervaneler programı ile karşınızdayız. Şeyh Galip'ten bir şiirle başladık bu akşam. Birbirinden kıymetli konuklarımızla sohbet edeceğiz. Kıymet Üstad'ın hayatı inanç, şair ve yazar Atilla Maraş, Divan Edebiyatı'na gönül vermiş Emrah Gökçe ile Berceste beyitler etrafında Divan Edebiyatı'nın birbirinden güzel örneklerini konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhaba. Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş efendim. Hocam, hoş geldiniz. Hoş Hocam, Şeyh Galip'ten başladık. İyi yerden başladım. İyi yerden başladım. Büyük usta. Yani biraz amatör bir cesaretle hocam burada işin akademik usta. kısmını gayet güzel yürütüyor. Bizim akademik faaliyetimiz olmadığından böyle cesur hükümler verebiliyoruz. Cahil cesur olur Kesin. derler. Altı asır kadar egzersiz yapan divan edebiyatımız sanki bir şeyh galip yetiştirmek için Egzersiz yapıyordu da. Böyle kamil bir zat ortaya çıkınca, böyle bir zirve yakalanınca artık yavaş yavaş sesini kesmeye başladı. Bugün de devam etmiyor değil, bugün de var ama zirve son büyük usta, son büyük Şeyh Galip Merhum. Sen de oradan girdin. Evet. Harika bir şiirdir o. Tamamı 30 mısradır. Bir kıtasını da ben okuyayım. Ey dil seno dildare, layık mı değilsin ya? Davayı mehabbette sadık mı değilsin ya? Özrü nedir azra'nın? Vamık mı değilsin ya? Sende bu gam ne gezer? Aşık mı değilsin ya? Aşıkta keder neyler? Gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden. Söz piri muganındır. Eğer aşık isen, derdin olmaması lazım diyor. Öyle mi Emre hocam? Evet hocam, eyvallah. Derd, öyle demiyor muydu Hazreti Yunus Emre? Aşk gelecek, cümle eksikler biter. E bitmediğine göre. Gel, <gülüyor> hocam gelmemişler. Eksik var diyor yani. Acaba sen de sadakat mi yok? Yani sadık mı değilsin ya? Bir kendini kontrol et. Azra'da bir kusur olmadığına göre senin vamıklık mı arızalı? <gülüyor> Azra ile vamık İran Edebiyatı'nın Leyla ile Mecnun'u sanki. Orada o kahramanlar var. Azra'da bir kusur yok diyor. O çok güzel. Belki sen iyi bir vamık değilsin. Hep insanın noksanı kendisinde aramasına matuf. işaretler. Ardarda 4 arda. dört mısrağın dördünde de sen de bu gam ne gezer aşık mı değilsin ya daha de sadık mı değilsin ya bu gam falan falan. Aşıkta keder meyler, gam halkı cihanındır. Eğer dünya işlerine dalmışsan, derdin dünya ise gamın olur. Yani bir hüküm değil mi, bir kelamı kibardı galiba. Şöyle der, derdi dünya olanın, dünya ya, kadar tamamdır. derdi olur. İşte ona işaret Hı. ettiğini anlıyoruz en azından. Başka daha derin manalar elbette yok değildir ama Şeyh Galip, demenle bizler bunları hatırladık. Ben orada sözü uzatmayayım. Çünkü galip merhumdan konuşmaya başlasak sabahlara kadar sürecek müthiş bir usta. Biz de ona fena halde tutkunuz. Hocam ben şimdi hocamın kitapları üzerinden de bir iki şey soracağım ama evvela zat halinize aksaçlı itibariyle <gülüyor> aksaçlıların önceliği var. Nasılsınız hocam? Hamdolsun Allah'a. Iyi nasıl mi? geçiyor ömür? Ramazan nasıl geçiyor? Ömür, Ramazan, ömür çok çabuk geçiyor. Ramazan da çok çabuk çok geçti. Çok çabuk geçiyor. Evet. Üçüncü 10'a girdiğimizi evet. söylediklerinde bir anda evet. hesap yaparak doğruymuş demek zorunda evet. kaldık. Evet. İnsanın ömrünün sonuna doğru sanki saatler hızlanıyor, hızlanıyor sanki gibi yani. geliyor hakikaten. Ya. Sorduklarımda 35 yaşındayım diyorum tabii geceleri tarafa Saymayarak, atarak. Tabii, Saymayarak. Yani. Nasıl geçti bu kadar yıl? Ee, Bilemiyorum yani. Evet. Rüzgar gibi. Rüzgar gibi. Ee, Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl, yel gibi ömrün geçer, sen sanma yelden durur. Sultan 3. Murat. Gönül sarayını gözyaşıyla yıka diyor. Ömrün rüzgar gibi geçer diyor, rüzgardan bilme diyor. Dünya böyle yani çabuk Hı. geçecek. Doyumluk değil, tadımlık bir dünya. Neler var hocam? Ben... Bunlar... Biraz yani antoloji bunlar. Alana satmaya geldiniz mi? Evet, alana satmaya geldiniz. <gülüyor> metaım çok. Alana satmaya 2015 geldim. 2015 yılında hazırladığım şey bilir onu. Evet. Geçebilir. bilir. Yüz yılın Türk Şairleri antolojisi. yılın Türk Şairleri. Evet. Bu yani var. bu içinde bulunduğumuz yüzyıl. Evet. Hamit Tarhan başlıyor. Günümüz şairlerine kadar gelen bir antoloji. 100 tane şair var. Ve her birine üçer tane şiir. Türkiye Dil ve Edebiyat faaliyetteyken evet, biz o zaman çalışman, evet, o zaman duymuştuk biri. ve Emrah hocam Allah evet. razı olsun evet. sanırım sıkı bir çalışma. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam İslam harfleriyle yazılımı bir tarafta Latinize bir tarafta gibi bir çalışma. Yok ]ydim. bu müstakil. Ayrıca e, Osmanlıcası da var yani. Ayrı bir eser ayrı, ayrı baskı. Ayrı bir kitabı. Evet. Biz yazmıştık. Evet. <gülüyor> <Osmanlıcası> e, ömrünüze <gülüyor> bereket. Yani... Daha sonraki baskı o bahsettiğiniz şekilde basılmıştı. Basıldı mı? Her iki yüzü Hı. E, bu günümüzde yaşayanlar da var tabii bunun içinde değil mi Tabii şimdi? yaşayanlar da var ama yarısından fazlası... Mesela e, Atilla e, Baraj var mı? E, yani evet. Yetmiş <gülüyor> kuşağı içersin. Şair kısmı şiirleri arasında bir ayrım yapar mı? Bazılarını daha çok sevdiği olur mu? Olur ya, öyle bir şey yapmaz. Hepsi kendi çocuğu gibi, öyle, özenle. Öyle diyorlar evet. efendim. Çocuğu gibi görülmüş. Evet. Zade-i taba, ruhtur, adabı, nazm. <gülüyor> Birinci Ahmet'in bir şiir efendim. Evet. Şiirine şairin evladı diyor. Yani tabiatının yani, çocuğu diyor yani. Doğru söylüyor. Ya fark edemezsiniz. Hepsini aynı şeyde benimsersiniz, seversiniz. Ezberler misiniz kendi şiirlerinizi? Ben daha çok kendi şiirlerimi ezberleyemem işin. Hep öyle şey, diyor adam, evet, ben, ben bir tane şiir ezberimde var. O da çıraklık döneminde yazdığım o meşhur anne şiiri. Bir evet. mektuptur malum. Evet. Anneme Anneyi. 18, 18 yaşında. Ben mühendis olacağım. <gülüyor> evet, o. Onu yazdığım gün nasıl yazmışsan öyle ezberin. Onun dışında işte bu 50 yıllık şiir serüvenimde 250 yakın şiir e, üretmişim ki her yıla beş tane düşüyor 50 evet. yıllık. Düşünürseniz. Hiçbir ezberimde değil. Evet. Çağda bakmadan okuyamam hece ağırlıklı mıdır hece ağırlıklı olan da var divanın sesinden soluğundan ve şekil şey, şekil şartlarından yaralandığımız şiirler de var Olmaz ama daha mı? çok serbest evet. tarzda yazıyorum ben. ömrünüze mesela. bereket hocam Cenab-ı Hak daha uzun ömürler vere inşallah bol bol eserler söyle getirirsiniz diğerleri bu son çıkan bir kitabım Asel diye Asel, Asel Bal yani Balırmağ. Bal demek tabii. Bal yani. balırma da deniyor. Cennetteki balırmağından söz edilir. Evet. Onun ismini koydum. Ee, bir başka kitap vardı. Getirecektim tabii. Konu divan şiiri olunca işte 12. yüzyıldan e, piri Türkistan Ahmet Yesevi ile başlayıp 19. yüzyıla kadar gelen şairlerin toplamı var orada. Birçok şairler ve Onlardan seçme dercesi e, mısralar var. E, hikemi daha çok şiir mısralar. E, Hilmi Soykut'un bir kitap sizde olması lazım. Yani, 1968'de basılmış yani bu, hocam. Bu sahada çok şöhret yapmış bir eserdir o evet. unutulmaz mısralar. Evet. Ona benzer bir şey mi sizin de yaptın? Yok onu ha, onu ona... o, farla, o tamamen ha. divan. Bu evet. bizim yaptığımız işte Çağdaş Türk şiiri. Şay, yine anladık. seçimler şeklinde. Tabii yani. seçerek, seçerek evet. yaptık. Bir başka çalışma var yine şiir defteri adında. Bu da e, bizim şair arkadaşlardan biridir Allah rahmet etsin bu bir trafik kazasında vefat etti. Doktor Hasan Ali Kasır evet duymuşsun onun e, yaptığı bir gül deste şiir defteri diye evet bu da hem divan şiiri var işte divan şiirinden seçmeleri var hem de günümüz şairlerinden seçmeleri var bunu da yanıma alıp getirelim ne evet. olur ne olmaz diye İyi yaptınız. şimdi hocam tabi siz uzun yıllardır divan şiiri üzerine çalışıyorsunuz evet. Ve divan şiirimizi bugünkü nesle, bugünkü gençliğimize sevdiren insansınız. Ona hiç tereddüdümüz yok. Herkes de öyle diyor. Ben de o şekilde kabul ediyorum sizi. Bir başka arkadaşımız İskender Pala. Evet, Benim tabi. yakın arkadaşım, aynı dostum. Bir şey. Birlikte tabi. aynı dergilerde çalıştık, yazdık. O teorik olarak, ders olarak öğrencilere sevdiniz. Siz pratik olarak divan edebiyatını kalatlandırdınız, şaha kaldırdınız. Ayrıca size şükranlarımı sunuyorum. Estağfurullah. Çok güzel bir iş. Çünkü divan bizim şiirimizin aslı, geleneğimizin şeyi, yani kendisi bizzat. Şiir geleneğimiz divanda saklı ve inancımızın şiiri divan. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde bu şiir maalesef umutluldu, ihmale, i̇hmale yani. uğratıldı. Hatta daha da açık söylersek kasten sanki işte bu saray şiiridir filan. Efendim halk bunu anlamaz. Halbuki, halbuki çoğu büyük, halktandır. Büyük buhtan yani olmaz. Bizim <gülüyor> tabi, tabi. halkımız e, şiirden anlardı yani geçmiş halkımız diyelim. Geçmiş Anadolu'da yaşayan insanımız hem divanı bilirdi hem halk şiirini bilirdi. Yani hem aruzu hem heceyi bilirdi. Evet, evet. Bunun son örnekleri benim memleketimden birkaç isim vererek de söyleyebilirim. Ben Urfa'dayım malum. Şair Nabi'nin hemşerisiyim. Siz de çok seversiniz Nabi'yi. Biz Allah gani rahmet etsin. Eyvallah. Ve <gülüyor> Hikemiş Yer'in de en büyük, ustasıdır. Evet, en en büyük ustasıdır. hepimizin kabulü. Şimdi orada ben yetiştim bu kazancı bedihe Tenekeci Mahmud'a, bunlara yetiştim ben. Ya Tenekeci Mahmud ya, enteresan evet. bir adam. Ya. Yani bunlar ümmi. Kehimden bir gazel okuyor, adamın nefesi evet, fesidir. Yani. Yani, okuma <gülüyor> yazma bilmezler. Mesela Fuzuli Divanlı bilir ezbere. Efendim. Ve anlatır da yani, anlatır da. sorduğunuzda meseleyi evet. anlatır. Ya. Evet. Yanıp bir nara ruhsare çırağan olduğun var mı? Senin ne ve şem'a şebistan olduğun var mı? Evet. Okuma yazma bilmeyen bir adam okuyor bunları. Okuyor. Gayet dokunaklı okuyor. Ya burada ne diyor dediğinizde de size geliş geliş izahat veriyor. Yani evet. Peki hayret. nasıl oluyordu halk bu divan evet. şiirini anlamıyor? Hani halk ne halk anlamazdı? Kaldı. Evet. Bizim bir arkadaşımız yine var Cemal Kurnas profesör. Çok iyi üstadımız olsun. tayin olduğunda Urfa'da öğretmenlik yaparken bu şeyi buldu. Halk şiiriyle divan şiirinin müştereklerini. Evet. Onu kitap haline de getirdi. Dolayısıyla bize yanlış anlatılan o divanı anlamazsak bundan bilmem ne falan hepsi bertaraf, bertaraf oldu. <gülüyor> yani. Evet, bizim halkımızın irfanı evet. vardır. Divanı da bilir, gazeli de bilir, kasideyi de bilir ve okur ve seslendirir. Bu halen bugünkü kadar da devam ediyor. Yani Bunu bilenler biliyor. Allah razı olsun hocam. Evet. Emrah hocam, dört nala gidiyorsun. Estağfurullah. Çok yoğun bir faaliyet içinde olduğunu yakınan bilenlerdenim. Biri şu Berceste beyitler. Her gün bir beyt evet sosyal 9'da izah ediliyor. Orijinali yazılıyor. Evet. Latin harflerle bir daha yazılıyor. vezne belirtiliyor, izahatı yapılıyor. Tenazzül eylemez ali himem dünyaya. An anın için zirve icaha çıkan ekser edanidir. Hazık Mehmet, Erzurumlu. 18 cilt ansiklopediyi yazmaya başla e, burada. Evet, yani genellikle dünya çirkefine kamil insanlar tenezzül etmediğinden yukarılarda güzel adam zor bulunur diyor. Yani şimdi kendisi de müftü, Erzurum'un müftüsü. Evet. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası, Farsça hocası. Şimdi bu nasıl bir çalışma? İzlediğin yol ne? Nasıl bir külliyatın içindesin yani? Sen bana Kütüphane'leri ben bir kere gördüm. Biraz fikrim var ama <gülüyor> seyircilerimize de biraz detay vermekte fayda var. Ee, küçükçe bir odamız var. Odamızda bir yatağımız, bir bilgisayarımız ve kitaplarımız Hayırlı var. Küçük oda. Ben biliyorum yani. Evet. Hüzün verecek de biliyorum. Evet. Ee, kitaplarla beraber uyuyoruz. Hatta evet. bazen yatağımızda oluyor onlar. Yer evet. kalmıyor. İşte biz yer değiştiriyoruz yatarken <gülüyor> vesaire. Ee, kitaplarla meşgul olduğunuzda, onlara değer verdiğinizde, verdiğiniz değer ölçüsünde kıymetini görüyorsunuz. Onlar da size kendilerini Bir şeyler veriyor size. Ee, Ehlullah e, okuduğu, üzerinde çalıştığı kitabın üstüne gözlüğünü dahi koymazmıştı. Evet. Kalemini, gözlüğünü. Çünkü istifadeye mani olur diye. Edebe, Edebe işte. mugayirdir. Edebe mugayirdir. Şimdi buraya gelmeden önce net bir rakam verebileyim diye baktım. Meşgul olduğumuz sahada kaç tane Şair var. Bununla ilgili bir rakam verebilir miyiz acaba diye düşündüm. E, Tuhve-i Naili var efendim. 20. yüzyılda yazılmış. Türk Edebiyatı'nın e, edebiyat tarihleri içerisinde, tezkireler içerisinde en son ve en mütekamili diyebiliriz. E, burada üşenmedim saydığım 6.300 küsür divan şairi not edilmiş efendim. Not edilmiş. Adı, mahlası, evet. nerede yaşamış varsa eseri, hatta eserinden örnekler. Evet. 6.300'ü biliyoruz. biliyoruz. Yani bu kesin. Hani nasıl bir ağda çalışıyoruz, e, onu anlatmaya, izah etmeye çalışıyorum. 6000 6.300 küsürün, küsürün e, içinden bizim bildiğimiz şair sayısı 100 civarındadır tahminen. Ancak? E, klasik şiir çok zor bir edebiyat, çok zor bir sanat olduğu için kendisini diğer şair ya da yazarlardan ayırt edebilen insanlara üslup sahibi şairler diyoruz. Evet. Yani Fuzuli'yi bugün biliyorsak o demek ki diğerlerinden 6300 taneden kendisini ayırt edebilmiş, üslup sahibi olmuş. Aynı şeyi farklı bir şekilde, farklı bir hissiyatla söyleyebilmiş demektir. Lisans döneminde okurken e, hep böyle güzel şiirlere karşı, okuduğumuz derslerde tuttuğumuz notlara karşı bir ilgimiz vardı. Bunları e, önce kağıtlara not aldım ben. O zaman biz bilgisayar çağına biraz geç geçmiş bir nesiliz. Evet. Ee, biz de efendim yazarak her şey gelişirdi. Önce notlar aldım. Yani kağıtlara notlar aldım. Sonra e, baktım bunlar epeyce genişleri. E, kağıt malum hani kaybolabilir, yanabilir, üstüne çay dökülebilir, herhangi bir şey olabilir. Dedim teknoloji gelişiyor bunu bir bilgisayara aktaralım. Ne diye. Bilgisayara aktardım. E, sonra e, onun aslında bu kitabın ilk baskısını ben kendim yaptım. 10 tane, 10 nüsha. Vereceğiz tabii, tabii Evet, şöyle evet. E, mezun olurken 2008 yılında arkadaşlarımıza dedim ki buradan mezun olacağız. Hayat bizi nereye sürükleyecek belli değil. Nereye gideceğiz, ne iş yapacağız, ne ile meşgul olacağız belli değil. Fakat e, damağınızda bir tat kalsın diye böyle ben bir şiirleri toplamıştım. Bunu da çıktı aldım işte size vermek istiyorum dedim. Bir 10 nüsha kadar arkadaşlarıma verdim. 2008'dir yani ilk baskısı. Evet. <gülüyor> Ona de sınırlı sayıda üretilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Sonra şunu fark ettim. Hakikaten bir e, efendim nasıl söyleyelim bir hazineye sahibiz. Cidden böyle. Yani bunu 30 yaşında bir insan olarak söylüyorum. Çok aşırı bir gayretimiz olmamakla birlikte biraz gayret gösterdiğimize divan şiirine şöyle ya da böyle şu kadar ya da bu kadar vukufiyet kesmede biliyorsunuz. Benim Görebildiğim kadarıyla bu benim dünyamı çok aydınlattı. Yani ben bunu da gönlüm çok hoş oldu, gönlüm evet. tatmin oldu. Ve bu işi biraz kendime meslek edindim. Bu dedim böyle bir hazine var. Fakat cebimizdeki elmasın bir kıymeti yok. Yani elmas bile olsanız sizi gösterecek kürsü yoksa o elmasın bir e, kıymeti yok. Sonra me mesaj yoluyla. Size de zaten haliniz evet. olmak üzere pek çok insanla bunları paylaşmaya başladım. Sonra sonra bu içime dert oldu. Yani bu insanlar zaten bir şekilde e, ulaşabilecekti bunlara. Ardından sosyal medyayı dedim acaba bunu kullanabilir miyiz? Genç arkadaşlarla bizden daha genç arkadaşlarla konuştum. Dedim böyle böyle bir şeye ihtiyaç var mıdır? Yani siz nasıl bir şey e, olsa bunu seversiniz? Yani nasıl yapabiliriz bunu? Çeşitli istişareler sonucunda e, çok iyi bir grafik tasarımcı arkadaşımız da sağ olsun güzel bir tasarım yaptılar. Dedik ki efendim bir kere İslam harfleriyle bu şiirlerin orijinali olsun. Yani bu şiir aslında bu. Evet. Sonra biz onu latin harfine çeviriyoruz. Sonra şiirin kendisini yazdık. Sonra değineceğiz aruz vezdi nedir diye. Vezin olarak bu şiirler neye tekabül ediyor onu yazdık. Sonra natizane efendim günümüz Türkçesine e, çevirmeye çalıştık. Yani bir evet. insan, alanı bu olmayan, edebiyatçı olmayan, divan edebiyatıyla profesyonel manada ilgilenmeyen herhangi bir insanın okuduğu zaman klasik şiir hakkında fikir edinebileceği bir hamule çıktı. Bu kadar ortaya. misafirimiz gençler de var. Evet. Onlar ve diğerleri daha dün Elazığ Elazığ Alacakaya'daydım. Ondan önce Erzurum'daydım. Yani her gün bir yerdeyiz zaten çok geziyoruz. Karşılaştığım lise talebeleri dahil Üniversite talebeleri zaten tanıyorlar meseleyi. Hı hı. Tanımayanlara da ben tanıtıyorum. Diyorum hı hı. ki her gün Berces'te Beyitler burayı açın ne göreceksiniz? Karşınızda bir sayfa gayet güzel tasarlanmış. Orijinal yazılımıyla iki mısra, günümüz harfleriyle tekrar yazılmış. Günümüz Türkçesine de çevrilerek eğer bunu takip ederse bir yıl boyunca bir delikanlı 365 beyti öğrenmiş olur ki e şimdi bu yani öyle büyük bir şey ki aslında öyle büyük bir şey ki birçok e, işi bu olan muallim arkadaş bile acaba bu kadar rahat bir iki mesahibim mi? zor, zor yani. Zor Böylece çok verimli oldu. Sanırım evet. kaça ulaştık şimdi? 1000'in geçti şu galiba. Sanırım da 900'ün onlardayız. 910, lardayız. 910, lardayız. Ee, 910 gün, gündür devam ediyor demek Evet tam olsun. E, Rabbimiz lütfetti, nasip etti. Şöyle söyleyeyim hani okuyan insanlar tabii ki istifade ediyordur bundan ama bu işten en çok istifade eden benim. Öyledir, öyledir. En çok sen kazanırsın Çünkü e, bazen ben herhangi bir şiiri paylaşırken hata yapmamak için bizzat kaynağında Tabii. Görmem gerekir. Yani Tabii. kaynağında görmediğim için yayınlamadım. O kadar güzel şiirler var ki. Emin değilim çünkü kim. Hata yani, olabilir. Hata olabilir. Evet. Çünkü dirilerin hatrı var ama ölülerin de hatrı var. Efendim, <gülüyor> yani, yarın yani. <gülüyor> Hakk'ın divanı var. Gittiğimiz zaman bize sorarlar. kızarması? Evet. <gülüyor> Hepsini bizzat divanlarından bakarak, doğru şekillerinden bakarak, hatta bazılarını divanların dipnotlarından bakarak. Çünkü oradaki bazı ifade, çok hoşuma gitmiyor. Dipnotuna bakıyorum. Oradaki ifade daha doğru gibi geliyor. Farklı bir yazma nüsada. Böyle ince eline sık dokuyarak e, klasik şiiri temsil edebilecek, temsil kabiliyeti olan e, beyitleri hatta bentleri seçmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi e, biraz meşgul olan yani 910 gündür e, bu işle meşgul olan bir insanın hakikaten klasik şiir, Nedir? Ne değildir? Nasıl bir şeydir? Yani bu insanlar bizim dedelerimiz. Hatta yaşayanlar var içinde. 1978'de vefat edenler var. Belki biz değil ama babamız otobüste karşılaştı. Ya. Belki ona yer verdi. Böyle ya. insanlar yani dokunabileceğimiz evet. e, bir metin olduğunu aslında böyle çok sarayda olup biten bir hadise olmadığını 2010'lu yıllarda e, 30 yaşında bir gencin de buna nüfuz edebileceğini çok ve, güzel kend örnekler gördük. ve kendi ölçeğinde bir miktar bundan telezüz edeceğini, zevk alabileceğini görmek bakımından güzel bir şey. Hakikaten çok bereketli bir iş oldu. E, Rabbimize ne kadar şükretsek azdır bu iş için. Bize güç veriyor, kuvvet veriyor. Hamdolsun yayınlayamadığımız hiçbir gün olmadı. E, Ötüken'le şiriyatta sağ olsunlar, haklarını yiyemem. Himmet ettiler. E, bunu kitap haline getirdiler. Basılı, matbu hale getirdiler. E, epeyce de ilgi görüyor. Türkiye şartlarında e, çok tanınmamış, bilinmemiş... E, kıyıda kalmış bir insan için boşluk çok fazla olduğu için çünkü biz bir de şöyle bir şey var mesela ben de bu işe ilk başladığımda hocam sayesinde ya kocaman kocaman divan şimdi ben bu divan ben neyi seçeceğim Neye neyi, ne neyi ayarlayacağım <gülüyor> ama o kullanılması hem basit oluyor hem rahat bir şekilde mesela bu girişteki şiirde sırf senin böyle gelişine şey olsun Hı. diye senin bercesi beyitlerden aldım ki ve sana da bir tilt bulamayınca dedim ki divan edebiyatını gönül veren. Bundan yüksek yani, bakım olmaz efendim. Ben o yüzden Emrah'ı <gülüyor> ayrı bir önemsiyorum hocam. Diğer ki kitap Misli Divanı evet. üzerinde ayrıca konuşacağız evet. da. Evet. Hocam size de bir soru sormadan önce. Rastgele, çok tahrik edici değil mi kitap? Çok ya? yani, insanı <gülüyor> yani kış, insanın kışkırtıyor. Da. Şimdi rastgele bir sayfa açtım. iki burada, iki burada dört beyt var. Evet. Hangisini okuyayım derken dördü arasında seçim yapamadım. Ama yine de bir seçim yapmak zorundayım lafı uzatmamak evet, için. Evet. Sağ alttaki beyt Leskovçalı Galib'in Yahya Kemal'in dayısı hı hı. Sırbistan hudutları içinde olan Leskovça'da Medfun halen orada yatıyor. Çok enteresan bir şey bir de Yahya Kemal dediğimiz adam anası Üsküp'te dayısı Leskovça'da kalmış. Yani şu garipliğe bakınız yer ayağının altından çekilmiş gök kubbe üstüne çökmüş nesil bunlar. 1884'lü. E ne demek? Yani 20'li yaşlar biterken devlet çöküyor. Yeni bir devlet kuruluyor. Bu fırtınalara maruz kalmış. Aman Allah'ım yer yerinden oynuyor. Her türlü ızdırabı yaşıyor. Ezan-ı Muhammedi şiirini yazıyor. Anasının kabrine hediye olarak gönderiyor. <gülüyor> <gülüyor> Üsküp'te kabri madela olsun. Bu nev gazel. Bir tufeyi bedi ve beyanı Muhammedi. Anacığımın kabrine diyor. Hediye olarak bunu gönderebiliyorum. Ezan-ı Muhammedi şiiri gönderiyor falan. İşte o dayısı. Arifim mana isen kılma tehalük aleme. Mülki dünya kimseye mal olmamış. Olmaz yine. Aklın varsa dünyaya gönül verme. Kimseye kalmamış. Yine kalmaz. Geç git. Eyvallah. Leskovçalı 34 yaşında öldü. Ya, 34 Eyvallah. yaşında öldü. Enteresan bir şey. Eyvallah. Ona muhsus yazdığı gazel var yani. Eyvallah. Ona, ya, Aman yarabbi. Bazen şöyle bir tevafuk oluyor. Siz de yaşıyorsunuzdur efendim. Ee, sürekli bunlarla meşgul olduğumuz için dışarıda, yolda yürürken bir şey yaparken bir beyt aklınıza takılıyor. Evet. Şimdi o beyti bulmak gerekecek yani bulamazdan uyumak kaça. da olmaz yaptığınız işler her ne ise ondan zevk de alamazsınız bütün hayatınız kararır yani ee, düşünüyorum düşünüyorum birazını buluyorum falan bulamıyorum diyorum acaba bir himmet ehli bir yazmış mıdır internette vesaire diye bir bakıyorum hatırladığım kadarıyla bizim sayfa çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> o bende de çok olur. <gülüyor> evet, o, da, <gülüyor> o da ayrıca mutluluk veriyor tabii, demek tabii. ki yapılan bir şey boşa git boşa gitmiyor yani. zaten bir amacın buydu. Kaybolması. İnsanlar atalarını merak ediyorlar. Evet. Yani Böyle bir şey var, böyle bir gerçeklik var, realite var. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Son dönemde çok arttı bu ilgi. Dedesini merak ediyor. Haklı olarak. Ama ne yapması gerektiğini de haklı olarak bilmiyor. bilmiyor. Evet. E bizim Allah nasip etmiş, bu işlerle uğraşmaya bize nasip etmiş Allahu Teala. E biraz bildiğimiz ölçüde yol göstermek lazım. O açıdan divan şiirinin dünyasına giriş mahiyetinde okunabilecek bir kitap. Ama... Hiç çüphesiz burada kalınmaması gerekiyor. Bu giriş, lezzet iyi bir şeydir. Ama bu kitabın arkasında 150 küsür tane atıf var. Evet. Ee, orası bence içeriden daha önemlidir. Artık devam ee, etsin yani bu ortada. kitap oraya yönlendirirse o zaman amacına muhatıf olmuş demektir. Hocam ben seyahatlerimde her yaştaki gençlerden 15 yaşındakiler dahil şöyle bir tepki alıyorum. En azından gözlerinden okunuyor. Özlemiş dedesini bir eser görünce, kokuyu alınca heyecan duyuyor, merak ediyor, kurcalıyor falan. Demek ki ulaşsak insanımız bekliyor. Dedesinin mektubunu torununa getiriyorsun neticede. Siz bunu bir başka üslupla, kendi tarzınızla bizzat eser vererek en güzel şekilde yapmaktasınız. Eyvallah. Şimdi seçin bir şiirinizi bize okuyun desem. Okurum. Eee tabii bu arada şiiri okuyayım ama bazı şeyleri de konuşmamız İyi lazım. Olur. Şimdi tabii divan edebiyatı da biz seviyoruz. Sevdirmeye de çalışıyoruz sizler ve edebiyat hocaları. Bu işe bu hukufu yerinde olanlar yapıyor. Ama şimdi divan edebiyatı gerçekten bir medeniyetin, üstün bir medeniyetin bir zenginliği. Aynası. Aynası ve bir zenginliğin, zenginliğin yasıtıyor. Yani öyle bir medeniyet kurmuşuz ki geçmişte çok zengin. Yüksek bir medeniyet, yüksek bir medeniyetin de şiiri ancak böyle olur, divan olur. Şimdi bugün gelip Cumhuriyet dönemine baktığımızda kendimize yani böyle bir divan edebiyatı harika bir eser koymamız hiç mümkün değil. Bana hiç mümkün gelmiyor. Ancak tekrar edip işte öğrenmekle evet. iktifa ediyoruz. Peki o zaman ne yapacağız? Bu e, Cumhuriyet döneminde birçok akımlar var, şiir akımları var ki çoğu işte Tanzimat'tan günümüze kadar hepsi Batı tesirinde gelişen akımların tamamı. Birinci yenide, ikinci yenide, tanzimatlı, servetli, finonda hep bir yeninin peşinde koşmuşlar. Yeni evet. nasıl bir sihirli kelimeyse hep yeni, edebiyatı cedide mesela, evet. yeni edebiyatı. Evet. Hep yeninin peşinde koşulmuş ve bir arayış, hep yüzümüzü batıya çevirmişiz tanzimatla birlikte, divan edebiyatı unutulmuş. ve Ama Cumhuriyet'in ortalarına gelince, 1970'lere falan gelince bu şairler, bu edipler bir şeyin eksik olduğunu hissettiler ve gördüler. Ya biz nereye gidiyoruz? biz geleneğimizden koptuk mu? Ve başlamış 1970'li yıllarda gelenek tartışması. Şiirde gelenek meseleleri. O zamanki tartışmaları ben hatırlıyorum üniversite öğrencisiydik işte yeni mezun olmuştuk 70'lerin başında. Mesela e, Turgut Uyar var ikinci yeni şairlerin. Evet. Divan diye bir kitap yayınlanır. Ama çağdaş bir şiir kitabı. İşte divana benzemiyor ama kitabın ismi Divan. Arkasından Behçet Necati İl ki çok sevdiğimiz bir şairdir. Ben çok sahsen beğenirim kendisini. O da Divançe diye bir şiir kitabı yayında. Divançe. Evet, kitabın ismi Divançe. Halbuki içindekilerin divan tarzıyla alakası hayır, yok. Hayır, hayır. Evet. Ama şu var tabii bunları böyle yaparken diyelim ki beyit düzeniyle yazıyorlar. Evet. Zaman zaman redifler oluyor, zaman zaman işte o divanın mazmurlarını falan kullanıyorlar. Ama çağdaş şiirler, günümüzün meselelerini anlatıyor. Ve o dönemde Atil İlhan da başladı tarih tetkiklerine, Osmanlı'yı incelemeye ve o da e, çok... Dikkat et şayanda Türk musikisinin makamlarından yararlanarak şiirler yazdı. İşte mahur beste, suzinak makamında bilmem böyle şey makam başlıklarını şiirine konetti. Hatta yazdığı bazı şiirlerde işte şey gazeller mesela diyor ki işte efendim bakiye gazel diye bir şiir yazmış mesela ben onu okumak isterim. Ve bizim arkadaşlar Mehmet Akif'in an olsun, Osman Sarı olsun, yani bu bizim edebiyat ve Madera delikisi çevresindeki şair arkadaşlarımız da biz de o zaman ya köklerimizi arayalım dedik de başladık çalışmaları yapmaya. Yani kervana biz de katıldık. Dolayısıyla mesela rahmetle Mehmet Akif filan o zaman edebiyat ve medeniyet üzerine bir yığın makaleler yazdı. Sonra kitaplaştı bu. Böylece anladık ki bizim bir geçmiş edebiyatımız var. Köklerimiz var ve biz bu geleneğe yaslanarak ancak yeni bir şiir kurabiliriz, çağdaş bir şiir kurabiliriz. Kökü mazide olan atı. Atıyız, yaya dediği gibi. Ve ondan sonra bu iş yayıldı. Ve hamdolsun bizim e, gibi düşünen arkadaşlarımız, yani inanca bağlı şiir üreten arkadaşlarımız bu tür şeyleri yaptılar. Tabii başka şeyleri de konuşmak lazım. Divan olduğu için konumuz, e, bunun dışına çıkmamaya çalışıyorum. Ben de birçok şiirimi serbest yazmama rağmen ama divanın o sesini, soluğunu, havasını yansıtan şiirlerimin daha çok akılda kaldığını, daha evet. çok tutunduğunu evet. anlıyorum. Yani evet. şeysiz olmuyor. Yani ee, bir sevki tabiiyle, evet. sanki içeriden gelen bir şeyle değil mi? Evet. Farkına varmadan onlar daha çok öne geçiyor ve evet. tesir ediyor. Evet. Baki merhumla ilgili mi Atilla İhan'ın evet. şiiri? Evet, baki merhumla ilgili. Lütfeder misiniz hocam Onu o şiir? Onu okuyayım isterseniz. Evet. Lütfen. Çok enteresandır ya. Yani. Bakiye Gazel. Bir yerde vahim bir yanlış yapılmıştır. Ne yatsımaya dilim varır, ne düzeltmeye gücüm yeter. Meyus bir papağan gibi tenhada bırakılmış, harıl harıl içimdeki bozgunla söyleşirim. Evet. Bir yaş gelir ki kadınlar çekilir ortalıktan, esmerler birden çekimser, sarışınlar uzak, kumrallar vefasızdır. Artık ne uyku ne durak, bir afet biçerim ingelem kuşa kumaşından, müstesna bir sevgili onunla söyleşirim. Fazlasıyla edalı, iyice rahşan, bakışları ebruli, Serviler boşalır boşluklardan, Bir mehtap karanlığına gazelhanlar susmuş, Çalgılcılar perişan, Bir ben ki sabahlara kadar böyle, Münzevi bir kanunla söyleşirim. Ne şair kalmış ülkede ne şiir, Divanlar unutulmuş, Mesneviler paramparça, Ey şairlerin sultanı ey baki, inanılmaz kafiler düşürüp yıldızlardan, Mef'ulu mefa'ilu, Ruhumla Söyleşir Allah Allah evet. Şimdi Öyle Efendim edelim. Bu Şiirin Sahibi Atilla İlhan Evet Şimdi <gülüyor> Atilla İlhan'ı Tanıdığını Ve Sevdiğini Düşünen Evet Bu iddialarda Bulunan Genç Kardeşlerimizin Özel Bir Dikkatle Şu Şiir'e Bir Daha Bakmalarında Ne Büyük Faydalar Var Evet Bizim böyle de bir tarafımız var efendim. Böyle küstüğümüz dağın odununu yakmamak gibi böyle. Yani bir tarafa bırakıyoruz, bir etiket yapıştırıyoruz. Evet. Halbuki klasik şiirimizin divan edebiyatının ihtişamını en iyi anlayan ustalardan biri son dönemde şüphesiz ki Atilla İlhan'dı. Evet. Üstelik bunu büyük hayranlıkla, meftuniyetle şiire dökmüş. Kendi serbest şiirlerinde de aruzun ayak sesini işitiyoruz. Evet, burada bir onu şey, görüyoruz yani. Ya bir Hiç şey görüyoruz. var böyle bir... Evet. Yani, Derinden derine gelen bir bir radyo programı yapıyordum da Atilla İhan'ın bir şiiri o günlerde çok konuşuluyordu bir albüm çıkmıştı da ben sana mecburum Hı. okumamı istedi program yöneticisi programa girmeden 5 dakika önce kendi sesinden dinledim Atilla İhan'ı yok dedim ben bunu üstüne okumam <gülüyor> ayıp olur yani kendisinden dinleyebilir <gülüyor> yani duyarak okumak duyarak okumak dediğimiz şey hissetmek üstadım çok teşekkür ederim Hı. Misli Divanı Evet. Bu nedir? Akademik bir çalışma mıdır? Akademik tez, bir tez efendim? Tezdir. Yüksek lisans tezimiz. Bizim akademik hayata Hangi ilk. Hangi dönem şairimiz Efendim 1870 vefat. Vefatı 1870. Son dönem. Evet. Hatta sonun sonu evet. diyebileceğimiz bir dönem. Artık Ku'nun son şarkısını son şarkısı. söyledi. Evet. Şeyh Galip'le divan adı büyük oranda bitirdiğimiz bir dönemde şiirlerini kaleme alıyor. Beşiktaş Bahariye Mevlevi Hanesi'nin müritlerinden olduğunu tahmin ediyoruz. 127 yapraklık e, divanları bilenler için büyükçe sayılabilecek bir evet. eserin sahibi. Hayat hakkında çok fazla bilgimiz yok. Başka eserleri varsa çok fazla bilgimiz yok ama böyle kıymetli bir şair. E, efendim olayın bir farklı bir veçesi var. Ben onu arz etmek isterim. E, 2015-14-2012 yıllarına kadar 1870 yılında vefat etmiş Böyle bir şairimizden haberimiz yokmuş. Haberimiz bile yok. Yani e, bu çok ıstırap verici bir şey. Evet. Bunu geçtim. E, 1997 yanlış hatırlamıyorsam Nabi Divanı'nın yayını. Hadi 1990 olsun Latin harfleriyle. Evet. E, 1990 o kadar, 90, doğru. Evet. Doğru. O yıllara kadar Ali Fuat Bilkan. Ali Fuat Bilkan. Bilkan ee, o yıllara kadar hadi bu şairlerimiz gözden kaçtı diyelim. Ufak şairler. Evet. Bilinmiyorlar. Nabi bilinmiyorlar. divanımız yok elimizde. Nabi yani yok bu nasıl ya. bir hicran, evet. nasıl bir yokluk, nasıl bir vurdum diyor. Duyu... İşte benim ciğerimi yakan buydu. Yani işte Berceste beyitler niye var? İşte bunlara insanlar kolay ulaşsın diye var. Veya bu müsli divan niye var? Bunları yazmalardan okuyamayacak insanların kolay ulaşması için Fakat, var. Fakat ipucu her yerde anlatıyorum. Bana çok sorulan bir sorudur. Divan şeyler nereden tutuldun falan filan derler de 11 yaşındayım. Yani yıl 1972. Arzu halci olan babam dilekçe parasını vermeden dükkanı terk etmek üzere olan müşterisine sitem makamında şöyle söylüyor. Bende yok sabru sükun sende vefadan zerre iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Ve ben soruyorum baba sen ne dedin? Şiir diyor. Kimin? <gülüyor> Nabinin. Nabi kim? Bana kısaca nabiyi anlatıyor. Beytin anlamını veriyor. Ben de, vefa, ben de sabır yok, sen de vefa evet. yok. İki yok ne eder bir hesabet? E, na ile bir şairin imzası, nabiyi. Yani muazzam sanatlar iç içe. Evet. Ve babam ilkokul okul mezunu. Bunu nereden okudun? Divan nereden henüz basılmamış. Ya. Yıl 1972. Demek ki biz ilgi göstermesek de içten içe kültürün yürüdüğü bir mecra var. Evet. Alttan alta Ay, yürüdüğü bir mecra var. Onu yakalayan. Buna Beşir Ayvazoğlu kültürün kendini koruma refleksi diyor. Aynen. Kültürün kendini bu, koruma tam refleksi. Tam bu durumu ifade ediyor. Ee, örneğin Türkçenin en büyük sözlüğünü maalesef kurumlarımız değil bir edebiyat öğretmeni yazmıştır. Emekli bir edebiyat öğretmeni. <gülüyor> yani, Türkçenin en büyük sözlüğünü yazan insan evet. emekli bir edebiyat öğretmeni. Kublaatu lügatını düşünün efendim evet. yani lügatları lugatçılar yazmıyor veya yani. bu işi iş edinen meslek edinen ekmeğini yiyen kazanan insanlar yazmıyor çoğunlukla dert edinen evet. yani emekli bir edebiyat öğretmeni 5 ciltlik, beş ciltlik e, gözünde ciltlik. gördüm kendisinin artık bakamıyor e, çalışmaktan e, yaşamakta zorlanıyor hakikaten büyük bir iş Kültür bahsettiğiniz gibi kendini koruyor hakikaten. Belli bir noktaya yani o kadar ihmale gelinmiş ki artık kültür kendi kendisini korumaya başlamış. Yani evet. siz bir şey yapmanıza evet. gerek yok. Evet. Ekstradan yani şimdi bir hakkı teslim edelim. Çok övme konusunda çok mahir insanlar değiliz belki ama zat halinizin Kesinlikle. varlığı da böyle bir şey. Kesinlikle. Yani İskender Pala hocamız Allah razı olsun Amin. gerçekten büyük hizmet yaptı bu. Memlekete divan edebiyatı diye sen... bir şey gündemimizde ise bugün evet. bunu Profesör Doktor İskender Palay'a borçluyuz. Allah razı olsun elini döperiz, ayağını döperiz. Çok büyük hizmetler yaptı. Daha sonra o temel üzerinden zat haliinizin o Kesinlikle. hoş üslubuyla bunları anlatması cidden normalde tanıdığı, benimle otursa asla böyle konuları hiç gündeme getirmeyecek veya hiç böyle şeylerle ilgilendiğini bile zannetmediğim insanların sizi tanıdığını, sevdiğini. İşte e, telefonlarına kaydettiğini, açıp açıp dinlediğini görüyorum. Kültür kendisini korumaya başlamış. Yiğit düştüğü yerden kalkar denir efendim. Yiğitin düştüğü yer belli. Aynen bir öyle. söz düşüşüne e, maruz kaldık. Allah'ın izniyle yiğitinlerden düştüğünü bildiğimiz için yeniden söze kuvvet vererek inşallah bir, bir inkılap yapmak lazım diye düşünüyorum. E, çünkü bizim geldiğimiz noktada da eğer dedikleri gibi bir şeyler yok olsaydı bizim bugün ne divandan, ne divan şiirinden ne Nabi'den, ne Fuzuli'den bahsetmemiz gerekiyordu. Ama biz baktık ve gördük ya burada bir inci mercan var. Bunlar ne kadar <gülüyor> kıymetli, şey değil bu. ne kadar <gülüyor> güzel şeyler. Onları seslendirmeye başladık. E, ses de güzel olunca ister istemez dinleyenler de çoğalıyor Karşılık ve buluyor. merak da artıyor. <gülüyor> e, yani Akademik kariyer yapan arkadaşlara buradan artık tavsiye edelim. Yani eski edebiyat, yeni edebiyat değil de <gülüyor> kadim edebiyat diye bir cümlemiz Tabii. vardı hocam. Evet, kadim yani. edebiyat. Kadim evet, edebiyat. edebiyat. Bu bizim kadim evet. edebiyatımız. edebiyatımız eskimeyecek. Gün geçtikçe, yıllandıkça daha kıymetlenecek. Ve kıymetini öyle. anladığımızda da lezzet ve zevk alacağımız bir edebiyat oluyor. Aynen öyle. Yani o önemli. Yani Genç insanlara bunu ulaştırmak çok daha önemli. Yaşı belli bir şeyin üzerinde olanlar zaten bir şekilde dediğiniz gibi babanız meşgul oluyor. Bir yerlerden haberdar yer, Evet. 20 yaşında 30 yaşında bir insanın gündemine bunu sokmak hakikaten büyük başarı. Yani klasik Türk edebiyatı cidden yani medeniyet alemine böyle iftiharla sunabileceğimiz kalitede yüksek ilmi, fenli, tarihi, derinliği olan bir edebiyat. Yani şu bahsettiğiniz şey bir muammadır, bir lügazdır. Yani bunu pek çok bu işin ilmini alan insan dahi bu kadar ilgilenmeyebilir, bilmeyebilir. Ama babanızın bunu biliyor olması çok mühim bir şey. Demek ki sirayet eden bir şey var. Demek ki bir kaynak var. O kaynak hiç kurumamış. Kim, kimin babası? <gülüyor> <gülüyor> Hayatı Hocam. Bu, bu milletin evet, evet. irfanına güvenmek lazım. Şimdi Buyur bizim 70'li yıllarda yaptığımız bu divan edebiyatı arayışlarının tabii birçok arkadaşımız e, çağdaş örneklerini de verdi. Yani sadece Atilihan değil ama bizim Edebiyat Dergisi çevresinde yani Üstad Nuri Paktil'in ve arkadaşlarının işte Akif Finan'dır, Efendim e, Osman Sarı'dır biz o zaman Edebiyat Dergisi'nde yazıyordu Osman Sarı'nın şimdi mesela ben bir gazelini okuyacağım, çağdaş bir gazel Osman Sarı, Osman müthiş, Sarı. Adam ya, müthiş adam taş gazeli diye bir gazel Allah, var taş gazeli, evet. o, müthişti o dönemler herkesin ağzındaydı yani demek ki siz e, şeyinizin kadirini bilirseniz o, evet. edebiyatınızın, şiirinizin, <gülüyor> kaynakların kadirini bilirseniz çağdaş Gazellerde, kasiyelerde yazarsınız yani. Evet. Çağdaş konuları içeren Vallahi, etkileyici şeyler. Valla nazara gelir diye korktuğumdan ben bir talebemi açık etmiyorum şimdi. <gülüyor> neler yazıyor neler yazıyor da azıcık daha büyüsün diyorum. Evet. Şimdi Divan o, olacak hale gelsin. O, mi? o hale mi gelsin bakalım. Evet. Taş gazeli Osman Sarı. Evet. Lütfeder misin? Estağfurullah. Hocam? Soracaktım ben onu da şimdi elinizde değil de sizi zora sokmayın e, demiştim. Hazırladım. Hazır mısınız? Hazırlık yani. Dersimi çalıştım. Güzel. <gülüyor> evet. Osman Sarı'nın taş gazeli. Taş, taş değil, bağrındır taş senin. Nereni nasıl yaksın söyle, bu ataş senin. Bir katılıktır dinamit, söker mi yürekleri? Başını bu kez bu kalbe çarpmasın ey taş senin. Kazmayı kayalara değil, kalplere vur ey Ferhat. Niçin kırdım bunca taş senin? Anne seninle bağrın döver, gider mi acı? Hanidir Ferhat'tan aldığın ders taş senin? Sen de mi taşla bir oldun ey sevgili? İşitmez oldun beni kalbin taştan taş senin. Ölüm sendedir bana nedir taşlamak beni? Bana güldür çiçektir attığın her taş senin. Gözünü dikme taşa işte parça parçadır. Şimşektir bir bakışın dayanır mı taş senin? Deprem değildir dağı ve beni sarsan Bir bakışındır komaz Taş üstünde taş senin Bir taş devirdir Ama bağışla beni Niçin bunca geldin üstüne Ey taş senin Musalli ataşındayız sen. evet, artık evet. Yani Muazzam bir anlatış evet, Şimdi, şimdi bir şey. hocam bir virgül koyacağız 3 yani dakikalık bir aramız Anladın. var Ondan sonra kaldığımız Anladın. yerden devam edeceğiz Canber'in pervaneleri Anladın. Evet Osman Sarı'nın taş üzerine yazmış olduğu beyitlerle, gazellerle, gazelle ara vermiştik. Muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstad'ım bir şiirinizi okuyun dedim. İki tane başkalarının şiirini okudunuz. Evet. Kendi şiirinizi yine okumadın. Ben böyle arkadaşlarımın şiirlerini okumayı daha çok seviyorum. Evet. Onları ama kendimden de bir şiir okuyayım. Son çıkan kitabımdan. Hazreti Mevlana'dan iki mısra isteyeceğim senden evet. sonra tamam yani girişte bir söyledin. Onu bir şerh ederek Devam. söylemeni rica edeceğim. Buyurun hocam. Hocam Atilla Han kendi vefat etmeden önce kendi ölümünü anlatan bir şiir yazmıştı. Evet. bizim Müzede var yani. An gelir Atilla İlhan ölür. An Atilla İlhan ölür. Yani şairlerin kendi ölümünü ölmeden önce yazmaları çok Enteresan. bir katışa yandır. Bendeniz de kendi ölümü ölmeden önce Allah hayırlı ömürler Yani, yani <gülüyor> Olacak bir şey kaçmanın manası evet, yok. Evet. Atilla Maraş gider diye bir Gider Redifli, bir çağdaş <gülüyor> şiir. Buyurun efendim. Evet. Yürür sular damara, kök gövdeye yaş gider, gözede su tükenir, kalem sürme kaş gider. Seni okşayan hayat, bana yalan müntehir, belki senden hız alır, ben de çok yavaş gider. <gülüyor> Tattığım onca acı, hüzün bana zimmetli. Gün olur acı biter, hüzün ve telaş gider. Suyu çekilir bir gün, kurur yatağı nehrin. Kum kalır ve ufacık bir yuvarlak taş gider. Tor gider, tohum gider, yol ve ağaçlar gider. Barış ki gelir er geç, bu afat savaş gider. Senin de kayıtlardan düşer adın, ünvanın, sayın ve döküm tamam, tozlu demir baş gider. Mahkum bitmeye her şey, ömür dahil, aşk dahil, kimse kalmaz, ana, baba, bacı ve kardeş gider. Ey hancı, balyaları toplar dürersin bir gün, hanın yağmalansa da kalan eli boş gider. Gün gelir bu asuman, yerle yeksan olur bir an. Ne eşref kalır ne ayan, Atilla Malaş Allah Allah hayırlı ömür versin. Hazır. Hazır. <gülüyor> İnşallah gülerek gider. İnşallah. Gençlerden hep öyle dua istiyorum. Size de malum, Allah yani Allah sizin nezlinizde verdiğimiz konferanslarda da biliyorsunuz çocuklar bana dua edin diyorum. Evet. Nasıl dua edelim hocam diyorlar. Sevdikleriniz öbür tarafta onlara kavuşmanız için mi falan diyorlar. Acelesi evet. yok diyorum gençler onlara kavuşuruz nasıl olsa evet. da. <gülüyor> gülsün diye dua edin. Neden olsun. diye soruyor delikanlı. E, son gülen iyi güler. <gülüyor> son gülen iyi güler. Evet. Bir Mevlevi mekanındayız. Evet. Emrah hocam. Evet. Burası Mevlevi Hane. Evet. Aha da görüyorsun işte. Eyvallah. Hazreti Mevlana'dan iki mısra okuyordun sen girerken böyle hani prova evet. safhasında. Ee, Harikulade iki mısradır. Eyvallah. Şerh ederek lütfeder misin? Ee, Hazreti bir Mevlana tabii e, Türk irfan hayatının hakikaten çok mühim şahsiyetlerinden birisi. Kendisinden bahsetmek hem çok kolay hem çok zor. Kolay çünkü bütün eserleri elimizde. Hayatını biliyoruz, okuyup anlayabiliyoruz. Zor çünkü bir irfan adamı. E, ...irfanınız ne kadar yükselirse o kadar anlayabiliyorsunuz. Mevlevi haneler hakikaten... E, ...Türk irfan hayatının önemli ocaklarından birisi. Burada ne kamil zatlar... ...ne büyükler... E, ...yandı, yandı tutuştu. Hazreti Pir e, kendi hayatını özetlerken öyle söylüyor. Hambo bodem, ...puhdeşo dem, suuhdem... ...hamdım, piştim, yandım diyor. E, Mesnevi'de bir beyt var. Bu beyt çok dikkat çekmiş efendim. E, Mesnevi hanlar... Mesnevi sohbetlerine başlarken bu beyti söyleyerek başlar olmuşlar zamanla. Ee, ondan dolayı onu arz edeyim ben. Estağfurullah. To megu mara bedan şehbar niist. Ba keriman karha niist. Sen o şahın katına, Allahu Teala'nın katına çıkmak için ruhsat yoktur, deme. mi? Ruhsat yoktur, ruhsat deme. Ruhsat yoktur, izin yoktur. O iş zor, değil mi? katına çıkılmaz, değil mi? Allahu Teala kerimdir. Ve kerimlerle iş tutmak, iş yapmak, anlaşmak kolaydır. Ba keriman kâr ha var kerimlerle, iş yapmak, kerimlerle iş, yapmak evet. iş yapmak kolaydır. Hakikaten müthiş. Evet. Divan şairleri veya Mestevihanlar sohbetlerine... Şimdi e, bu, bu bir manevi terbiye yolu. Evet. Koluna giriyor yani diyor ki ya gidelim diyor. Kerimin kapısına gidiyoruz diyor. Orada diyor ehilna ehil beraberest. Kusuruna bakılmaz kerimdir seni hoş karşılar hadi gidelim diyor cesaret veriyor yolun başındaki buna çok ihtiyaç var evet. teşvike ihtiyaç var evet. Cenab-ı Peygamberin Aleyhissalatu Vesselam bir vecihi nezir yani uyarıcı camilerde o sıfatı tecessüm ediyor bir vecihi beşir müjdeleyici dergahlarda da o tecessüm ediyor evet. yani hem ikaz e, tehlikeyi haber verme Hali hem de teşvik ederek, okşayarak hadi gidelim, hadi yolda kalma edası. ikisine de ihtiyaç var. Çünkü insan zahir ve batın, dış ve içden müteşekkil. Birini doyurmak, öbürünü ihmal etmek insana zulüm oluyor. O beyti ben tercüme haliyle, Türkçe'ye tercüme haliyle Birçok alimin kitabında gördüm. Kerimlerle iş yapmak kolaydır. Faresi Mısra tercemesi filan diye geçiyor. Böylelikle vakıf olduk ki Hazreti Pirin Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin eseridir. Sence malum hocam siz de biliyorsunuz da. Tek tekrarı sen 180. Bizden Ali Nihat Tarlal Hoca gidiyor bir heyetle birlikte. Belki Reisi Cumhur da var yani o dönemin hmm. Reisi Cumhur'u sanıyorum Fahri Bey'di. Fahri Korutürk bilmiyorum. Belki bir önceki Cevdet Sunay. Şah Rıza Pehlevi ağırlıyor bunları. Ali Nihat Hoca'daki derinliği görünce nükte yapıyor. Diyor ki Celaleddin Rumi sizin mi bizim mi? Hmm. E soru biraz Maksatlı Farsça yazdığı halde neden sahip çıkıyorsunuz demeye getiriyor. O bizim değil mi demek istiyor kibarca. Ama Ali Nihat Bey merhum gayet zarif bir cevap veriyor. Söylediğiniz gibi şah canapları Rumidir diyor. Yani, <gülüyor> Bizimdir yani. Sen diyorsun ki sorarken bile Celaleddin-i Rumi kimindir? Yani bizim olduğunu sen de ikrar ediyorsun. Osmanlı Devleti kurulmadan 20 yıl önce göçtü. Ve o külliyatın üzerine, o medeniyetin, o birikimin üzerine biz bir devlet kurduk. O yüzden evet. bir birikim tesis ettik. Evet. Yahya Kemal'e soruyorlar, sizinkiler Viyana'ya kadar nasıl geldi diye. <gülüyor> yani, mesnevi yani. Yahya Kemal hayattayken <gülüyor> olacak iş değil hakikaten. Yani, yolda yürümeyi beceremiyorsunuz demeye getiriyor canım. Yani nasıl oldu da geldi sizinkiler Viyana'ya pilav yiyerek ve mesnevi, mesnevi okuyarak diyor. <gülüyor> mesnevi okuyarak biz <gülüyor> çok şey edinmişiz. İnşallah yine e, kendi kaynaklarımızı daha iyi anlama, daha çok onlardan istifade imkanını buluruz. Misli Divan'dan az söz ettik. Hocam Misli Divan'ı çıkarırken henüz daha basmadan önce bizim sohbetlere geliyor bir beyt söyledi. Bu durup duruyor. Pek de konuşmaz da <gülüyor> zor, zor, ağzından zorla alırsınız. Bir, biraz böyle açılsın diye de ona ben arzu ediyorum işin doğrusu. Dediğiniz gibi bir gün hayat-ı inanç ölür, <gülüyor> bir gün Atilla maraş ölür, yani gençler de, e, sürdürmeliler. Evet. Oradan bir beyt öğrenmiştim e, o senden nasıldı? Güldürürse, bir, vakit Güldürürse vakit. bir vakitte hüzn ile eyler, tamam bunca peygamber ki gelmiş var mı giryan olmalık. Belki bir gün güldürür bu dünya insanı evet. ama sonunda hüzünle, The end olur. Evet. <gülüyor> yani film üzümler biter. Bu kadar peygamber gelmiş. Var mı ağlamadık diyor. Göz yaşının bereketine, göz yaşının rahmet oluşuna işaret ediyor. Hocam Allah razı olsun. Sizin orada söz etmediğiniz bir husus daha var. Çünkü ee, kitap mı, dergi mi? Hangisi? En mu? alttaki şu. Ha, yok, ha, bunlar ya, benim ben notlarım. notlarım e Bunlardan seçtiğiniz şeylerden bir tane daha lütfedeyim de ben şimdi Emrah'a zor bir soru soracağım. Aa, bu bizim e <gülüyor> şair arkadaşlardan yine bizim emsal çağdaş Arif Ay diye bir arkadaşımız var. İyi Arif. Arif Ay. Evet. İyi bir arkadaşımız. Bu son dönemde Edebiyat Ortamı dergisini yönetiyordu. Onun yıllar önce e Erzurum'da öğrenciyken yazdığı bir şiir var. Bendeniz de Erzurum'da tahsil ettim. Orada Erzurum'u ve Palandöken dağlarını anlatıyor ama Cumhuriyet döneminde e, birçok katliamlar olmuş. İnsanlar bir hiç uğruna, mesela bir görünç sevdası uğruna şapkanın onlarca insan asılmış şapka giymediği için. Erzurum'da da bunlar var. 33 kişi asılmış bu şapka inkılabı döneminde ve giymedikleri için. Erzurum'u anlatırken bundan da bahsediyor. Beni çok etkilemişti bu şiir. Erzurum diye. Ve hatta bu şiirin bazı bölümleri de sonradan bestelendi. Bu Arif aynı şiiri. Mesela onu ta ta takdim etmek isterim. Şiirin adı Erzurum. Zaman yetik. Sanki hiç yaşanmamış. Bu mekan ne ilk, ne son durak. Karşıda çifte minare, bak. Taş işleyen nakaj... Hem Selçuklu hem Dadaş. Burada mevsim içimizden biri. Biz marifetname ile bir akşam yaprak yaprak çevirip geceye ferman açtık. Okuduk dudakla el arası, tartıp her sözü bir bir sonra darasını düştük. Ve biz ölümden çok zulüm gördük. Ya, ölümden çok zulüm gördük. Biz Erzurum'da 33 kişiydik. Gece oltu taşıdır, işlenir ve tesbihe dönüşür zaman. Geçer parmak uçlarımızdan, sonra ağırlanır toprak, yüze döker hüznü. Hırkasına bürünmüş bir derviş, suskunluğunda gelir kış. Burada mevsim ikimizden biri. Bir de kadınlarımız, yüzleri kavruk, gözleri iri, konuşunca gök, susunca toprak... Gülüp türküleyip akşam sabah oturup evlerinde onlar acıyı kilim gibi dokudular. Biz onları çocuklarımıza sıla, kendimize gurbet bilip çiçeği burnunda bıraktık. Biz ceylanı vurulmuş dağıdık. Kar iner, isyan gibi çabuk, ölüm gibi sessiz ve dakik, palan döken, Kolları gürgen gözleri çiğdem gövdesi kekik ve biz ölümden çok zulüm gördük. Palan döken hem yassı hem bir sabah ketenleri kar tipisi gibi indirip birden öpüp yüzünü toprağın ağır ve derin bir günü isyana böyle çevirdik. Kar palan dökenin bürkü bundan gayrısını giymedik. Giymeyeceğiz dedik ve bu söz üzere başımızı göğe, sakalımızı yele, boynumuzu ipe verdik. Allah Allah. Biz Erzurum'da 33 kişiydik. Şimdi onlarsız bu toprak, acıdan kıraç, hüzünden çorak, kış dertli, kışın dertli, yazın emrah ve mevsim ikimizden biri. Ağzınıza sağlık hocam, eksik olmayın. Böyle geçiyor. Şimdi günümüzde de devam ediyor mu? Suali sıkça geliyor Emrah. Tabii. Değil mi? Tabii. Mustafa Muhammed Ali Eşmeli mesela evet. Seyri mahlasıyla evet. halen birinci evet. sınıf klasik şiir yazmaya devam ediyor. Birinci. Savaş Berkçin dostumuz Divan devam, divanda çıkardığı Zerefşan evet. mahlasıyla harika. Divanda bizden dahi söz etme lütfunda bulundu. Farz et benden bile söz eden divan var. ya. Sanatımız nerelere uzanmış. <gülüyor> İstanbul'da geçen de bir konferansta tanışmak saadetine erdim. Profesör Doktor Mustafa Tahralı geldi evet, kendisini o. tanıttı. Çok Harika eserleri vardır. vardır. Efendim ismini dediğim gibi nazardan korkundu, korktuğum Hı. için Hı. sakladığım 25 yaşına henüz gelmemiş bir talebem. Hı. Ve onun gibi birkaç kişi daha devam ediyor. İşte 1978'de vefat eden Abdurrahman Şeref Güzel Hı. yazıcı henüz birkaç ay önce hocamın sayesinde vakıf oldum. Sendeledim yani muazzam bir üstad. İstanbul müftisiyken 1978'de vefat etmiş. Evet. Meşhur müfti Ali Fikri Yavuz'dan sonra evet. 6 yıl müftilik yapıp ahirede evet. gitmiş. 1993'de vefat eden Konyalı Veysel Öksüz, Öksüz. ve olağanüstü eserler sahibi filan falan, falan. Evet. Yani demek ki Haddi zatında şey. e, akarsu devam ediyor. Aynen. Çok de büyük bir ırmak halinde çağlamasa da değil, Hı. yani Hı. devam ediyor. Edeceği de anlaşılıyor. Yahya ya Kemal haklıdır. Sönmez seheri haşre kadar şeiri kadim bir meşaledir devredilir elden ele. Keramet gibi mısraya. Hakikaten tamı tamına <gülüyor> yani Allah onu utandırmasın öyle de devam ediyor. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı hakkında neler söylemek Hı. istersin? hocam? Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı... E, bir arif zat Evet kere. Bunu kaydetmek gerekiyor. 1904 yılında dünyaya geliyor. Selanikli galiba. Evet, evet. 74'esinde e, vefat etmiş. Evet, yani. e, 1978 yılında vefat ediyor efendim. E, hem medrese eğitimi alıyor, hem ilahiyat fakültesi diyebileceğimiz bugün fakülteden mezun oluyor. Pek çok memuriyette bulunuyor. Daha sonra e, vaizlik yapıyor. E, İstanbul'un Selatik'in camilerinde vaizlik yapıyor efendim. Çok meşhur vaazlarını ee, duyanlardan çok, duydum. Çok tanıyan insanla ben de karşılaştım. Hı hı. E, hatta e, efendim Beyazıt Camii'nde pazar günleri ikindi namazından sonra yaptığı vaazları e, dilden dile dolaşmakta. Evet. E, biz kendisinden nasıl haberdar olduk? Çok çileli bir hayatı var e, bu zatın. 1978 yılında İstanbul Müftülüğü'nde e, vazifeyi deruhta ederken Hakk'a yürüyor. Senin doğduğun e, sene mi? Ee, Şimdi, biraz de, daha, biraz daha, yani. daha Yaşımız çıkmasın. <gülüyor> evet, anladım çıkmasın tamam. <gülüyor> 6-7 sene kadar <gülüyor> evvel. Ee, Sağolsun damadı himmet ehli bir zat Bülent Çorapçı. Ha, ee, tabii damadı Bülent ha. Çorapçı. Evet, evet Bülent Çorapçı bizi zatenizin tavasutuyla haberdar etti. Böyle böyle bir divan var. Yazmış eliyle güzel bir şekilde divanı oluşturmuş. Daha sonra... Bülent Çorapçı Beyefendi'ye yazdırdıkları, dikte ettirdikleri var. Orada kamil manada bir divanı mevcut bu zatın. Ee, çok abartmayalım ama e, 20. yüzyılda da bir fuzuli... Sen abartamazsın, akademisyensin, senin disiplinin var. Ben söyleyeyim onu ferah ferah. 20. yüzyılda bir fuzuli yetiştirmişiz arkadaş. Kesinlikle Kaldı ki yalnız değil. Değil. Muhittin, Şaref, Muhittin Raif Yengin ne buyurulur? Eyvallah efendim. tahir Mevlevi ne Eyvallah. buyurulur kardeşim yani Allah Allah. Ben bu Allah. konuda bir araştırma yapıyorum. 20. yüzyılda yazılmış divanlar üzerine şöyle söyleyeyim size. irli ufaklı 150'ye yakın eser var efendim. Allah Allah. Divan. 20. yüzyılda Bildiriz divan. Bir bir divan. Yani Ve çoğu vakam, basılmadı henüz. Çoğu basılmadı. Çoğundan haberimiz yok. Çoğunun ellerinde değerli bir şey tuttuğundan da haberi yok. <gülüyor> ben bu araştırma vesilesiyle işte pek çok aileyle temas kuruyorum. Diyorum böyle böyle bir zat varmış tanır Evet babam diyor mesela. Bu zat şiir yazarmış. Var bende bir şey var ama falan. o çok değerli diyorum. <gülüyor> yani i̇stifade etmeyecekseniz efendim ben kullanayım yani. Çok değerli. Hakikaten çok büyük şairlerimiz var. Şeref Güzel Yazıcı'nın yeğeniyle seni tanıştırayım. İnşallah efendim. İnşallah hocam. Basacağız divanı inşallah efendim. İnşallah. Evet bu... Günümüzde de işte böyle divandan yararlanarak şiir yazanlar, divanını tersip edenler. Evet. Ee, birkaç isim geldi aklıma. Bizim e, Şahin Uçar hocamız vardı. Evet. Şeyda, Divanı. Evet. şeyda Divanı. Şeyda Divanı. Başka bir Başka şeyda, şeyda bir yani, divan yani. yani. Evet. Yani da müthiş divan, bir Fuzu, var. Acizane kendisine bir program yaptıydım evet. Ya. Evet. nazireleri evet. var. Nazireleri Tamizleri var. var. Başka bir Hakikaten şair var. Kendisinden haberiniz var mı uçar Uşar İstanbul'da halen sanıyorum. Bir, bir zamanlar beraber verdik yazarlar birliğinde Ankara'dayken. Bir Epedir bir, haber almıyorum bir, bir, da. Uzun, ama İstanbul'da onu biliyorum kendisini. Allah uzun ömür versin. Bir de bir yine abimiz vardı, bu Sezai Bey'in Diriliş Dergisi'nde yazardı kendisi Malatyalı. Abdullah Öztemiz Hacı Tahiroğlu. Evet, evet. Hacı Tahiroğlu. Şiirleri yayınlandı efendim. Evet. Şiirleri yayınlandı. Belediye tarafından yayınlandı. Bu 150'nin Şiirlisinin... içine o da giriyor efendim. Onun <gülüyor> e, yani şeylerine girerseniz ki vermez zaten. Ben bir tarihte e, beraber olduk bir toplantıda. E, bütün divan, bazı divanların <gülüyor> tek nüshası sadece onda var. Evet. Ve onların hepsini iş bankasındaki kasaya Galiba bir bölümü Milli Kütüphanede efendim. Çünkü ee, ayarlıyorsa, ayarlıyorsa, yazmalara bilmiyorum. baktığımızda Abdullah Öztemiz Hacı Tahiroğlu evet, nüshası diye evet, orada evet. bir bölüme herhalde koymuşlar. Doğru, ondan işte 91'de Türkiye'de Hı. İstanbul'da Dünya Şairler Kongresi yapıldı hocam. Ona Hı. biz de Kültür Bakanlığı'nın temsilcisi olarak katıldık. Ve efendi de gelmişti İstanbul'da. İşte yan yana düştük, otobüste gidiyoruz. Onun çok küçük bir kitapçığı var. Biz lisedeyken çıkmıştı yani 1965'li yıllarda Sessiz Gürültü diye bir kitapçı var. Evet. Şiir Küçük. Kitap. Küçük. Hı -hı. Adı da Hı -hı. Sessiz Gürültü. Turuncu yani gürültünün sessiz olsun nasıl, nasıl oluyorsa. Hı -hı. Onun ilk şiirlerin bir tanesini o dönemler ezberlemişim. Oturduk dedim ki şimdi ben bir şiir okuyacağım dinleyin dedim. Kendi şiirini okudum. <gülüyor> Yönüm aşka çevrili, yüzüm sarı, bütün hikayelerim yarı, yanaşıp ölüm taşıyan şu gemi Silecek bir gün haritadan ülkemi Dedi orada bir yok. Nerede yoktu? Orada bir yok dedi. Nasıl oldum ya ben bunu kaç yıldır, otuz yıldır öyle ezberlelim, ezberlelim. Öyle <gülüyor> ezberlemişim. Olmaz dedi. Sen dedi o şiirin aruz olduğunu biliyor musun? Evet. Allah Allah serbest ya. Yönüm evet. aşka çevrili, yüzüm sarı, bütün hikayelerim yarı. Yanaşıp ölüm taşıyan şu gemi silecek haritadan ülkemi Harit Bir gün ülkemi değil dedi. Orada evet. bir yok. Nasıl Vezim olmaz? Bozulur. Açıkla dedi ki bu aruz kardeşim. Bezin bozulmuş. serbest aruz. Şimdi böyle şeyler var yani. Aruz da ya, Ser, serbest yani. <gülüyor> Ve Rahmetli, rahmetli şair, şair Bekir Sıtkı Erdoğan'la bir Allah, sohbet Allah. ettim. eylesin. Henüz basılmamış olan yanlış bilmiyorsam. Küçük bir e, Aruz'da olan şiirleri küçük yayınlandı ona da ulaştım. Ha. Ama daha çoğu olduğunu tahmin ediyorum. Henüz basılmadığıyla o günlerde tabii var. ben 5 sene önce 6 sene önce görüştüm. E, Basettiğiniz Eşmeli Hoca yayınlandı. E, evet ilgilenin Allah, Allah, Allah razı olsun razı. eksik olmasın. Allah olsun. Yarısını okudu bana. Hı -hı. Göz yaşlar içinde okuyor ya. 80 küsur yaş. 88 ya, yani yani. yaşında vefat etti evet, galiba. Göz yaşlar içinde şiir okuyor. Ben dinliyorum. Evet. Bizim tayyarenin vakti geldi. Hocam <gülüyor> müsaade edelim elini öptüm falan. Ah Hayati Bey bunu bitirecektik dedi. <gülüyor> Bitirmeye niyet ettik. Ömrü vefa etmedi. Sonra Süleyman Arif Emre. Evet. 1923 doğumlu ve evet. 96 yaşında evet. halen berhayat. Hayat. cenab Hak selamet Sen. versin iki cihanda. Şiirlerini... O da ağlıya ağlıya okuyordu böyle din saatlerce susuz susuz böyle vezmi evet. ustayı işi. Usta işi. Evet. Hamdolsun. Eee vallahi sahibi de çıkacak işte böyle yani sana düşüyor bana düşüyor vazifeler. Tamam. Ne yapalım canım? Yani diğer gençleri de teşvik edeceğiz böyle diyeceğiz evet. ki arkadaş sahip çıkalım ya eyle evet. güne karşı. Evet. Ke kendi kendi hazinemizi <gülüyor> elden dinlemeyelim ya. Çok evet. fazla e, mesela biz araştırmacılar e, çok e, Müfit, muhtasar bir şekilde bazen eserler veremiyoruz. Müfit, muhtasar diyor bak. Faydalı özet demek yani. <gülüyor> Sen şimdi gençsin bilmezsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muhtasar, <gülüyor> müfit. <evet. gülüyor> muhtasar ve müfit. Ee, çok büyük hocalarımız var. Hakikaten bu işe emek vermiş, büyük tuğlalar koymuş. Biz küçük taş koymaya çalışıyoruz. Büyük tuğlalar koymuş, büyük hocalarımız var. Onlardan birisi rahmetli Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan. <gülüyor> <gülüyor> Ali Nihat Tarlan. Ali Nihat Tarlan. Duayen. Ha, değil mi yani? Kesinlikle öyle ya. Yani, Türkiye'de bir edebiyat doktoru unvanını alan ilk saat zaten. Türk Edebiyatı'nın e, bilimsel manada ilk hocası Metin diyebiliriz. Şarihi, Metinler Metinli Şerhi şarihidir. Profesörü. Ha. Yani Divan Edebiyatı'ndan hangi dal varsa onun profesörü. Evet. yani <gülüyor> <gülüyor> Metinler Şerhi Profesörü, Metin Profesörü her şeyi Zaten e, şey güzellikle çok yapıyor. Çok karşılaşacağımız isimlerden birisi. O, yani. Kesinlikle öyle. öyle bir şey e, çok uzun bir zamandan beri bir iki eseri dışında e, Efendim yayınlanmıyordu e, eserleri. Bu tarz e, eserleri yayınlamak çok güç yani uğraşmak gerekiyor. Çok fazla da bir getirisi olmadığı için, maddın manada bir getirisi olmadığı için pek el atılmıyor efendim bu tarz işleler. İşte işteler. o noktada belki marifet iltifata tabiidir, müşterisiz meta zayidir, kadim hükmünü <gülüyor> İlgililere hatırlatıp Eyvallah. bu faslı geçerek evet. iznin olursa Güzel Yazıcı Merhum'dan bir şiir hazırladınsa Eyvallah. en azından iki beyit oku da efendim, e, bir şey olsun boş, Şeref, havada kalmasın yani. Güzel Yazıcı'nın e, Nabi Merhum'un sizin çok sevdiğiniz o Hicaz'a girerken He. yazdığı nata. şiirine bir tahmis var. Öyle mi tahmis? Tahmis var. Ben onu arz edeyim efendim. Hadi bakalım. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı çok önemli bir ha Naat Han, Naat okuyucuları, Gazel okuyucu. Gazelham gibi. Ee, yani son dönemde damga vurabilecek hakikaten Naat'ları mevcut. Yazma eseri üzerinde şu anda çalışıyoruz. Elmalı Hamdi Yazı'nın şiirlerini duydun, gördün mü? Ee, şiirlerini görmedim kesildim. efendim. Nefesim kesildi. Elmalı Hamdi Yazı. Evet, al sana o bir Ders. ipucu evet. daha. <gülüyor> bu gecemizi <gülüyor> doldurduk, evet. hemen ona bakalım inşallah. Ee, müsaadenizle ben okuyayım Buyurun, efendim. lütfen. Bahar sidreden bir ravza-i fevkas semadır bu. Nücumu şebnemi esrar-ı aşka müntehadır bu. fenay alemin alnında bir şiir bekadır bu. Sakın terk edepten. Küy-i mahbub hudadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Sen tabii mütevazı okuyorsun, artistik yapmıyorsun. Son kıtayı bir oku bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Onu Deri, ben şimdi elime geçirsem var ya. <gülüyor> Deri aşkında rifattir şeref hak olmak ol şaha. Deri aşka. Deri aşkında rif. İsterseniz bu aruz vezi konusunda da bundan sonra biraz evet. giriş yapabiliriz. Bir, bir, bir, bir, bir ihtiyaç var. Deri aşkında rifattir şeref hak olmak o şaha. Evet. Müreccahtır hayatın sine-i şevkinde her caha. İlahi mashariyettir kavuşmak. Böyle dilhaha. Müraat-ı edep kaydıyla gir Nabi bu dergaha. metaf kutsiyandır bu Segahı ı enbiadadır. Sen o da girmeden önce şimdi ben bu şiiri izah edeyim. Bir, kıta, Bir kıta izah edeceğim. <gülüyor> Eyvallah efendim. Deri aşkın darif attır. Şeref hak olmak ol şaha. Aşkın kapısında yüceliktir o kapının toprağı olmak. Ayak tozu olmak yücelmektir şeref. Adı şeref ya. Evet. Müreccahtır hayatın sine-i şevkinde her caha. Senin sinende can vermek her yerden üstündür, tercih edilir. Medine-i Münevvere'de can vermek orada diyor, can vermeye can atıyor. İlahi mazhariyettir kavuşmak böyle bir ha ha. İlahi mazhariyettir kavuşmak böyle dil ha ha. Böyle bir. Gönül arzusuna kavuşmak ilahi bir lütuftur. Herkese nasip olmaz. Ve müraati edeb şartıyla gel Nabi bu dergaha. Mataf-ı kutsiyandır. Bu secahi enbiyadır bu. Kemali edeble gel Medine-i Münevvere'ye. Melekler bu kapıyı tavaf eder. Peygamberler bu kapının eşiğini öperler. Vesselam. Tamamını okutmadım fazla evet. zaman almasın evet. diye ama tadımlık olsun yani evet. şimdi tadımlık olsun Allah nasıl uğraşıyoruz evet. Bunun üzerinde. üzerinde uğraşıyoruz belki bu yılın sonunda belki yeni yılın başında yayınlanmış olur dua i̇nşallah. bekleriz inşallah ee, çok kuvvetli bir şair olduğu için çok titiz bir şekilde ilgilenmek gördüm, gerekiyor gördüm, çünkü şey. evet. Pek çok manayı aynı anda kastedebiliyorlar. Evet. Bazı nüshah farklılıkları olabiliyor vesaire Veya nüshahları çok ciddi şekilde tetkik etmek gerekebiliyor. Evet. Ee, büyük şaire yakışır bir yayın olması için biraz çalışıyoruz. Allah sana. sayenizi meşgul etsin. Anladım. Öbür fasla geleceğiz Hocam. Evet, yani kendi arkadaşlarımdan şiir okudum. Ee, kendi ustamdan okumadım yani. Ustamı okumadım. Benim ustam Sezai Karakoç'tur. Evet. Sezai Karakoç. Evet. Hepimizin ustası. Allah selamet yani, versin. E, şöyle, Nasıldır efendim sıhhat, afiyet? E, bir takım hastalıklarla. Duydum. Değerli iyi sanmış. yani ayakta. Evet. Cumartesi günleri yine sohbet yapıyor. O müstahani halinde. Evet, Değil mi yani? efendim? Evet. <gülüyor> Köşesinde. <Evet. gülüyor> Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin inşallah. Amin inşallah. Biz üniversiteye başlarken lisede böyle serbest tarzda şiirler yazdık ama onu bunu okuduk. Fakat esas... İnancımızın şiirini yazan kimseyle karşılaşmadım. Üniversiteye geldiğimizde Sesler diye bir kitap çıkmıştı. Tezayi Karakoç. Aldım, çarpıldım yani. Tam bana göre, bize ait. İnancın şiirini yazıyor. İslami duyarlılıkla ilk defa şiir yazan bir, serbest tarzda şiir yazan biriyle karşılaşıyorum. Benim için müthiş bir mutluluktu. Bunun başka kitapları yok mu diye baktım. İşte Şah Damar Körfez diye 1958 60'ta yayınlanan iki tane küçücük kitapçılarım da İstanbul'dan bulup Erzurum'a getirttim falan. Yani. Hakkında yazılar da yazdım hatta. Cahil cüretiyle. Sonra o yazıları evet, tanıttım yani kitapları. O kadar Cüretkar olmalı bazen evet de canım yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> sonra gönderdim ustada Bazı dergilerde yayınlandı. O zaman evet. Mesuliyet diye bir dergi çıkıyordu. Orada yayınladım. Sonra İbrahim Halil Çelik var bizim eski UFA belediye başkanı. Benim sınıf arkadaşımdır. Üstadın da İstanbul'dan hiç dizinin dibine eksik olmazdı öğrenciliğinde. Arap Fars dinlerinde okurken. Dedim ya bunları ustada bir göster de bakalım ne diyecek. Okumuşken kitaplarını tanıtmışım. Ee, en azından tanıtmışım ya yani, derinlemesine inceleyecek ne ilmim var ne irfanım var yani demiş ya hatırla ben anlamamıştım ya bu nasıl şeyler ben de diyorum ki 17 yaşındaki bir genç o günkü kültürüyle irfanıyla neyse birikimiyle ne anlayacak ki Sezai Karakoç Sezai Karakoç'u halen yıllardır okuyoruz okuyoruz yeni yeni anlamlar yeni yeni mağlalar çıkarıyoruz çünkü çok derin bir kültüre sahip daha lisedeyken Doğu ve Batı klasiklerini Bitirmiş. Üniversite geldiğinde 21 yaşında Mona yazmış bugün Türkiye Edebiyatı'nın, çağdaş Türkiye Edebiyatı'nın benziyor. en büyük aşk şiiridir yani çok. Dünya çapında bir şiirdir. Ee, ondan bir şiir okumam iktiza eder. Onun, Lütfen. Sürgün Ülke'den Başkentler başkentini en son bölümünü, kısmını, evet. biraz şeyi de andırır yani evet. kafiyeli olduğu için onu takip etmek isterim. Böylece üstadımızı da anmış oluruz.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 yüsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili ey sevgili en sevgili uzatma dünya sürgünü mü benim uzatma dünya sürgünümü benim Allah selamet versin hocam bir naht hocam, tabi, evet, naht Bey e, hala ben uzun dönemdir takip ediyorum yeni bir şiir kitabı çıkmadı var mı yok, öyle bir yok, yok. şey yok da Eskilerin yani yeni basıları yapıyor. Eskileri yapılıyor. gün doğmadan olarak bir araya topladı. To, toplu şeyli yayınlanıyor. Evet, gün doğmadan. Evet, evet Aziz'im. Evet. Aruzu öğrenmekte zorlanıyoruz der gençler. Evet. Seni evet. de yakalamışken şimdi. Hatta ben söyleyeyim. Ha. Fa ilim Bu nedir? <gülüyor> Bu nedir yani? Ne oluyoruz Bu nedir? yani? Buradaki <gülüyor> hikmet nedir? Kısaca <gülüyor> yani? izah etmeye çalışalım. Lütfen. Efendim genelde e, divan edebiyatı denildiğinde akla ilk, ilk gelen şey fa ilahatün, fa ilahatün, fa -il e, İnsanlar bunu çok da Öğrenemedikleri için yani ders olarak anlatıldığı zaman çok sevimli bir şey olmuyor hakikaten. İntihan geçmek gibi vesaire şeyler oluyor. Ama musiki ile anlattığınız zaman insanlar bunu yarım saat 45 dakika arasında bir tecrübeyle, tecrübeyle sabit söylüyorum. Yarım saat 45 dakika içerisinde biraz da musiki kulağı varsa çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Şimdi e, vezin. Ne demek bir oradan başlamak lazım. Vezin e, malum ölçü demektir. Ölçü. Ölçü demektir. Ölçü deyince bir beyit var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ey gönül, kendini veznetmeye kantar arabul. Kantarına halis olan ayar arabul. Kapatırlar seni bir hali haraba yalınız. Ol karanlık geceler kendine bir yar arabul. Ah. Of, of. Hafız Yahya Soyit. Parantezi kapatalım. Kim efendim? Hafız Yahya Soyit efendim. Fe'ilâtün fe'ilâtün evet. fe'ilâtün fe'ilun arabul redif. Kapatırlar har... seni bir hali haraba yalınız ol karanlık geceler Yahya kendine. Yahya Soyit dedim evet. evet. yakın zamanlarda efendim evet, evet, genç evet, evet, bir arkadaşımız. Evet, evet, sizin, evet. Onun amcası. Onun amcası mı? Kendisi de bir e, şeyde bir eserinde bunu söylüyor Yorumlarım arada. Kapatırlar seni, e, seni bir. bir hali hali. Şimdi onu anlatacağım efendim. Şimdi aruz vezni dediğimiz şey Şiire musikiyi katmak için üretilmiş bir sistem. Ee, şiirler genellikle e, adına tefile dediğimiz çok teknik hususlara girmeyeceğim ama biraz bahsetmek lazım. Tefile dediğimiz bölümlerden oluşur. Mesela dört tane mefa'ilin tefilesinden oluşan bir şiire biz ne, ne diyoruz mefa'ilin mefa'ilin mefa'ilin mefa'ilin vezniyle yazılmıştır diyoruz. Bizler aslında divan şiirinin güftelerine mefa'il'in gibi kelimelerin bestesini giydiriyoruz. Evet. Tamam. Şairlerimiz bunu musiki olarak yapmışlar. Ee, hece ölçüsünde mısraların hecelerini toplarsınız, sayarsınız. Mesela hepsi 11'dir. Parmak hesabı da denir. Böylelikle hece ölçüsünü anlamış olursunuz. Fakat aruz vezninde iş biraz daha değişik. Hecenin sayısı değil, niteliği önemli. Hece açık mı, kapalı mı buna bakıyoruz. Bütün şairlerimiz bütün bu güfteleri, besteleri... Mefailün, mefailün, mefailün gibi kelime olarak anlamlı olmayan tefilelerle yazmışlar. Birkaç örnek vereyim efendim. Ee, sizin çok sıkla, sıklıkla yaptığınız bir şey şiiri taktiği ile okumaktır. Evet. Taktiği kelimesinin kökü kat. Kesme. kat kesmek Kesme. demek. Takti ile okumak kese kese böyle böyle okumaktır. İyice anlaşılsın vezin hissedilsin Aynen öyle. diye ya. Yani. Mefailün kesiyorsunuz, mefailün kesiyorsunuz, mefailün. Şimdi ben Dört tane mefa'ilünle yazılmış bir şiiri takdir ederek okuyacağım. Bunu herkes hissedecektir diye düşünüyorum. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem iyanmaz mı? Mefa'ilün aslında her bir tefile de mefa'ilün diyorum. İkinciyi de okuyayım kamubima mesela kamu kelimesi kısadır. ikinci hecede bir uzunluk gerekiyor. Onu otomatik olarak vezinle okuduğunuz zaman yapıyorsunuz. Böylelikle herhangi bir şiiri yanlış okuma ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Zaten zaten herhangi bir şeyle takıldığında hemen e, vezle uymadığı için geri dönüp bakıyorsunuz. Takılır zaten. Kulağınıza takılır. Çünkü, Rahatsız eder. Çünkü çünkü güfte beste uyumsuzluğu olur. Prozodi evet. hatası olur evet. efendim. Evet. Kamubimar nacanan Devayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Orada bir buçuk yaptım. Bimar sanmaz mı? gibi. Mesela failatün, failatün, failatün, failin. vezniyle yazılmıştır, bir ile okuyalım. Ee, aşık oldur, kim kılar canın feda cananına. Her birinde failatun diyorum. Meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına failün. İyi de sen düperüz beste yapıyorsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> besteyi, <gülüyor> besteyi 700 yıldır yapmışlar efendim. Biz sadece <gülüyor> seslendiriyoruz. Bir vezne daha örnek vereyim. <gülüyor> feilatun, feilatun, feilatun, feilin. Sizin çok iyi bildiğiniz gibi bunlar didi kahramanlık dedi dedi dat didi dat didi dat didi dat didi dat didi didi dat didi dat didi dat didi dat, didi dat kimi hindu kimi yam Heh. yam kimi bilmem ne bela hanita u nadazüldür bu rezil isti ila Eyvallah. Ee, kahramanlık şiirleri genellikle uygun düşer. bununla yazılır. Ee, önemli bir bilgi e, İstigal marşımız aruz veznle yazılmıştır ve bu vezinde yazılmıştır. Şun kahramanlık şiiridir. Takdi ile okuyayım efendim. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurtdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıl dızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak sonu farklı diye bitebiliyor efendim. Mesela anlaşılmıştır. E, Aruz ve böyle Bundan, şey ibarettir. Bundan ibarettir. Bundan ibarettir. Bundan ibarettir biraz yani teknik o kadar kesme bilmiyoruz yani, teknik biraz yani, teknik bilgiye de giysek 45 yani. dakikada hallolabilecek olabilecek bir mevzudur bir saat bir buçuk saatte anlatırsak zaten bütün mesele halledilecek. Edebiyat olur. öğretmeni çağırmış çocuğu tahtaya demiş ki <gülüyor> yavrum Mustaf Elatun Mustaf Elatun kalıbında bir şey söyle Mustaf Elatun Mustaf Elatun çocuk düşünmüş çattık belaya çattık belaya. <gülüyor> Yüksek sesle okuyoruz, On Otur yerine 10. <gülüyor> <gülüyor> Tamı tamıla çünkü çattık belaya müstefilatüne tekabül ediyor. Aruz'da, Netice itibariyle bir Aruz'da ahenk Aruz bir hikaye anlatılır efendim. Zaten daha önce paylaşmıştım. Bir büyük hocalarımızdan birisi efendim Aruz o kadar musiki olduğu için vezne uygun olarak yürüyormuş. İlhatun vezninde yürüyor. Haylaz bir talebe biraz hızlıca gelip e, hocaya çarpıyor. Çanta bir yere gidiyor. Gözlük bir yere gidiyor. Kitaplar bir yere gidiyor. top talebi çok mahcup oluyor. Hemen topluyor çantasını gözlük. Gözlük kırılmış zaten falan. Efendim diyor, hocam kusura bakmayın özür dilerim falan. Evlat diyor çanta gözlük falan önemli değil de vezni bozdun. Vezni bozdun <gülüyor> ya. <gülüyor> Vezin hepsinden daha önemli. Ya, aya değil. Ayağını bozdun şimdi ya. Hepsinden Hayatın ahengini bozdun ya. Ahengini bozdun <gülüyor> Gözlükten çadılın daha önemli. Şiirinin bu kalıpları, arus kalıpları tamamen e, Arap Edebiyatı'ndan Fars evet. ve Türk Edebiyatı'na evet. geçiyor. Tabi orada bu devenin ayak sesleri, devenin yürüyüşü evet. anlatılıyor. Onu biraz şey yapar mısınız? Yani, yani böyle, böyle denilir. Şey, devenin şeyinden arus kalıpları çıkıyor. Tabi evet. yani. tabii. Evet, evet, evet, evet. Öyle şey. söylenir. Ya. Pek söylenir. çok çıkış kaynağıyla ilgili rivayetler Hayır. birisi evet, de odur. Bunlar. Devenin yürüyüşünden esinlenerek çıktığı kadar. Zaten çünkü e, şeyler kelimeler anlamsız. Yani. fa ilat diye bir şey yok. E, Fa-ilin diye, evet. şey diye bir şey yok. Müstef-ilin diye bir şey yok. Fe-ayınlamla e, üretilmiş kelimeler, türetilmiş müştak kelimeler bunlar. Bir anımı anlatayım. Çok. Lütfen. E, lütfen. Çocuk, çocuktuk işte mahalle mektebine giderdik. Hatim alayları olurdu. Kur'an-ı Kerim'i hatmedenler işte rahleleri süslenir. Arkasında çocuk alayı, hatim alayı daha doğrusu o hocanın bütün öğrencileri mahalle aralarından, Urfa'nın o dar sokaklarından yüksek sesle fa-iulatum, fa fa amin ver Muhammed Mustafa'ya selavat amin, yallah böyle tak tak, tak, tak mahalleyi dolaşırdık. Tabii çocuğuz bilmiyoruz sanki duaymış gibi faillat onun faillat. Orda o mübarek bir şey söylüyor. Görüyorsunuz. Benim Muhammed Mustafa'ya selavat. Amin. Halbuki Mevlid-i Şerif'i veznini söylüyor. Evet yani yıllar sonra anladık. Hatta mevlid de okuduk biz çocukluğumuzdan ısrakla itibar falan onlar çok böyle dini çok büyük şeyler yani işte şey mevlidi. Süleyman Şerif'in mevlidi büyük dini bir kaynak gibi falan. Sonra lisede baktık ya bu şiirmiş ya. <gülüyor> o vezin o vezinle mesela Faruk Nafiz'in harika bir örneği. Hmm. Fa'ilatın, fa'ilatın, fa'ilün. Hmm. Aheden kimdir bu saat kuytuda, sustu bulbullar hıyarban uykuda. Şimdi ay bir servisimindir suda. Esme ay ba desme uykuda. Başka başka sevdalardan almış san nefes, başka vadiler başka yerden başka vadilerden es doğmasın ruhunda ani bir heves esme gülşemden ki canan uykuda 20. yüzyıldayız 70'li yıllarda vefat etti Aruz'un hatasız bir uygulaması olarak böyle görmek istersen Faruk Nafiz yani onun Aruz'da yazdığı belki çok hatıra gelmeyebilir halbuki aruzda muazzam Bir, bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken diye de bir mısrası var. Bir daha söyler misin? Bir uzak yıldıza benzerdi güneşsen varken <gülüyor> fark nafizin yine. Bir Şu uzak yıldıza e, benzerdi güneşsen, güneşsen varken. Bir, bir uzak yıldızı Son 4 dakikanın içinde iyisin. dakika Ondan tamam. Artık el koyacaksın haneden. <gülüyor> çok çabuk bitti efendim. <gülüyor> Dediğim ya muhabbet olunca ister istemez hani şey yapıyoruz. O samimiyetle olduğu için zamanın çok da vukufuna varmıyoruz. Kaç Eyvallah. dakika? Tutanın yok herhalde burada. Ya He. kaç dakikamız Çok kaldı? Çok özür diliyorum. Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken. Abi. Evet Faruk Nafiz Çamlıbel'in Divan Edebiyatı'ndan ilgilenenlerin mi? en güzel taraflarından birisi bu. Vezni bulamayınca hatırlayınca dur bu evet, yarım kalıyor. Tabii vezin hatırlatıyor. Tamam böyle bölünür ve <gülüyor> söylenir. <gülüyor> Öyle de bir şey var. Evet. Şimdi hocam, Allah nasip ederse bugün sezon finali yapıyoruz. Yani He. haftaya programımız 10 Son bölümde. sözlerimizi mi soruyorsun yani? Artık son sözlerimizi inşallah gelecek sezonda görüşmek son, üzere al diyelimiz. Hocam yüreğinize sağlık. Hı. Programımıza şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Varsa eklemek istediğiniz bir şeyler son bölümde. Güzel bu sohbetlerin, bu edebiyat sohbetlerinin sadece Ramazan'da kayıtlı değil ama ondan sonraki dönemlerde de mesela bütün televizyon kanallarının aslında Yapmakla yükümlü oldukları edebiyat, sanat, kültür programları vardır, kanunlarında vardır bu ama hiçbiri yapmaz. Hepsi siyaset yapar. Yani ben Diyanet Televizyonu'na bu tür sanat, kültür programlarını yaptığından ötürü çalışanlarına, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ve bu tür programların giderek arttırılarak yapılmasına, yani mutlaka edebiyatımıza ilgili bu sohbetlerin, edebiyat sohbetlerinin, şiir sohbetlerinin mutlaka mutlaka yapılması lazım. Çünkü artık millet gözüne inanıyor. Görsel, görecek. <gülüyor> ee, ve bu işin erbaplarını da mutlaka e, ferdakarlık yapıp televizyonlara çağırılmalar. Ben bu konuda kim güveni çağırırsa, edebiyat, şiir üzerine kim çağırır ise mesafe nedir bilmem. Ben bir tek Mısra, bir küçük Mısra okumak için tamam, Malezya'ya gitmiş bir adamım. 10 bin kilometre <gülüyor> evet. yol gitmişim, tamam mı? Urfa'da bana sormuşlardır, ya sen niye gittin oraya, ticaret yapman yok dedim. Ya bir küçük şiir okuyup geleceğim. Kaç bin kilometre Malezya, Kuala Lumpur? 10 bin. 10 binde geniş 20 bin. Ee, yani bir şiir Ek okumak ekvator için. Ha, ha, yani. <gülüyor> Ekvatoru dolanıp kendim <gülüyor> evet. bir şiir okumak için. şimdi Böyle bir sevda bu şiir aşkı. Dolayısıyla gençlerimize şiirin, bu güzel sanatın sevdirilmesi için mutlaka bu tanıtım programlarının, bu sohbet programlarının yapılması lazım. ilgilerin buraya dikkatlerini sarf etmeler gerekiyor. Türkçemizin yaşaması için de e, şiirin yaşaması şart. Gerek divan, gerek şiir Sen bir son, son söz ne dersin? Evet, evet. Tövbe ya Rabbi. Hata rahana gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Öyle ben de son söz olarak müsaade edersen Abdullah. Buyurun hocam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu Hepimiz için ezgünlü olsun İnşallah yeni dönemde de görüşebilmek, buluşabilmek ümidiyle sevgili genç kardeşlerimize de katkılar için teşekkür ederiz. Eksik olmasınlar. Evet 37 bölüm oldu. 37. bölümle miyada gelmiş oluyoruz. Bu yılki program son program, bugünkü program. İnşallah daha güzel programların Atilla Hocam'ın da dediği gibi devam etmesini umuyoruz. Diyanet TV ailesi de bu konuda büyük bir boşluğu doldurdu. Sağ olsunlar. Bize çok mekanlarını çok açtılar, gönüllerini açtılar, açtılar, imkanlarını açtılar. Bu arada sahnenin arkasında görünen, görünmeyen elektrikçisinden kameramanına, yönetmenine, yapımcısına, çaycısına, makyözüne, hepsine de ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Onların e, bizim şu programı yapabilmemiz için çektiğimeye de saygı, ve değer, saygı duyuyorum ve değer veriyorum. İnşallah daha güzel programlarla ilerleyen zamanlarda karşınızda olmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun.